Beyaz Sayfa Mabet Bu ülkenin en önemli bir güzellik bulduğunu... ...hiç şüphe yok ki... ...dört bir yanda şaha kalkmış gibi... ...mehip mehip duran mabetler teşkil eder. Ve mabedin içliği... ...derin ukba bulutlu güzelliğine denk... ...bir başka güzelliğin bulunması da... ...mümkün değildir. Mabet... Maddi aleminin serhatinden ötelere açılmak için hazırlanmış bir liman ve insan ruhunun derinliklerine ulaşabilmek için de bir tahtel bahir mesabesindedir. Mabede gönül gözleri açık olarak girebilen her talihli, aynı zamanda upuzun bir seyahate karar vermiş ve baş döndürücü kuba güzelliklerini temaşa ya da azmetmiş sayılır. Mabedin içinde geçirilen zamanlar, eğer şu, ...his ve kalp refakatinde geçirilebilirse... ...saatler, dakikalar, saniyeler... ...hatta aşireler ebedi bir ömrü netice verecek kadar bereketli olabilir. Evet, mabede adımını atan her gönül sahibi... ...onun tedai ettirdiklerini düşüne düşüne... ...ve bu düşüncelerden sinesine akan varidatı hissede ede... ...adeta uhrevileşir... ...ve benliğinin derinliklerinde sürekli öteleri duymaya... ...ve eşyanın perde arkasını mırıldanmaya başlar. Evet, mabette hemen herkes... ...kendi gönlünde olduğu kadar... ...diğer insanlardan ve çevresindeki eşyadan... ...estağfirullah. Her biri binlerce ruya ve hülyanın anahtarı... ...duygularımızla bütünleşmiş mabedin... ...o ukba renkli aksesuarından... En derin bir şiiri dinler, en bayatıcı mana tomurcuklarını koklar, şiirin en güçlü unsurları sayılan ışıklar, sesler, burada insan ruhunu bütünüyle sarar ve ebediyen hatırdan silinmeyecek edalara ulaşırlar. Hele mübarek gün ve gecelere ait tat ve şivenin buğu buğu her yanı sardığı dakikalarda, mabet akıl almaz bir füsuna ulaşır. Ve güya göğün renkleri, ruhanilerin sesleri gelip gelip ruhlara doluyor gibi olur. Olur da bu semavi büyüyle hayat ve kainat daha esrarlı bir hal alır. Bu sihirli dünyada seyahate azmedenlere mabet, en büyük mürşitler, en olgun ruh insanları gibi varlığın perde arkası sırlarını fısıldar ve onları sonsuz serhatlerinde dolaştırır. Dünyada mabet kadar vakur, mabet kadar mehip, mabet kadar sonsuza açık ve mabet kadar füsunlu başka bir mekan hatırlamıyorum. Orada adeta semanın ışıkları, avize ve kandillerin ziyalarıyla bütünleşir ve gönüllere akmaya başlar. Derken adiyattan olan şeyler bir bir fevkaladeleşir ve her taraf efsanevi bir güzelliğe bürünür hemen her zaman mabette gizli gizli esip duran ve ancak uyanık gönüllerin sezebileceği, vicdanın aşina olduğu ve ruhun bir ömür boyu arayıp durduğu öyle bir üns esintisi hissedilir ki, insan tıpkı çiçeklerin içine giren bir kısım minik böceklerin lezzetle aynileşmeleri gibi, onu aynı haz olarak duyar ve yaşar. Mabedin asıl sesi ve musikisi, ...her zaman derununda yankılanan... ...şuur ve itrakten gelir. Evet o... ...her an değişen ayrı bir duygu tufanıyla... ...ancak temiz ruhların sezebileceği... ...ibadete ait derin manalardan... ...bu manaların hayallerdeki... ...büyüleyici şekillerinden iklimine sığınan ruhlara... ...öyle mahrem şeyler fısıldar ki... ...insan... ...varlığın ezeli nefahatle sarıldığını hisseder... Hisseder de ruhundaki ihtiyaçların, arzuların, beklentilerin hemen cecik yerine getirileceği bir kapının önünde olduğunu sanır. Ve bir coşar, bir coşar ki sanki bulunduğu yer yedi kat göğün üstüymüş ve o da bu makamın şerifli sakinlerinden biriymiş gibi en baş döndürücü manzaraların, en ürpertici solukların ve en çarpıcı telemünlerin hem de bilmem kaçını iç içe görüyormuş ve duyuyormuşçasına hayretlerle irkilir. İrkilir de ruhunda, denizlerin derinliklerindeki dev dalgaların yüzlercesinin, binlercesinin çarpışmasını birden yaşıyormuş gibi, zevkten ürpertiye, ürpertiden zevke geçer durur. Mabet hiçbir zaman bütün bütün susmaz, ...ve susmamıştır da... ...aksine o... ...her an ayrı bir dalga boyunda gürleyip durmuştur. Bütün seslerin kesildiği... ...bütün heyecanların söndüğü... ...ve atmosferin... hazanla tir tir titrediği dönemlerde bile o... ...ruhunun derinliklerinde... ...her zaman bir şeyler mırıldanmış... ...ve bize ümit soluklamıştır. Evet o... ...hiç durmadan hep bir şeyler fısıldamıştır ama, bilmem ki milletçe onun anlatmak istediği hususların, kaçta kaçını anlamışızdır. Evet, mabedden ve mabedin uhrevi namelerinden rahatsız olan, bir kısım yarasa topluluğunun, onun kendince konuşmalarına hacr koydukları dönemde bile, o az bir üslup farklılığıyla hep, Haydin felaha demeye devam etti. Ben hala onun... ...rikkatime çok dokunan... ...o zamanki garip çığlıklarını düşündükçe... ...sanki mabet... ...kendi mana ve muhtevasını ifade etmek için... ...ağzını açıyormuş da... ...bir kısım karanlık güçler... ...onun kendine hasırlarını açmasına fırsat vermeyip... ...ağzına fermuar vuruyorlarmış gibi gelir bana. Çok defa önünden... ...veya bir kenarından geçip giderken seyrettiğimiz mabet... ...ve çevresindeki külliye, meşruta, imaret... ...veya şurada burada küme küme salınan ağaçlar... ...ruhlarımıza öyle derin, öyle ledunni şeyler fısıldarlar ki... ...duyup anladıklarımızın onda birini bile... ...en büyük filozofların anlatması mümkün değildir. Mabedin gerçek güzellik ve derinliğini anlamak için... O'nun gözleri ve gönülleri dolduran cennet ikliminde doğmak, O'nun aydınlık hariminde hayata uyanmak lazımdır. İşte o zaman mabet, her şeyiyle ruhlarınıza öyle işler ve gönüllerinizi öyle büyüler ki, kendinizi ukbağının meşşeriliklerinde sanırsınız. Bir zamanlar mabet, manalarla, duygularla dopdolu, en hislerle taşkın ve semtine uğrayanlarla konuşan, dertleşen, içini çeken, içini döken, onların sevinç ve tasalarını paylaşan bir canlı gibiydi. Günde birkaç defa ona ulaşabilenler içlerini boşaltır, gamdan, kederden uzaklaşır ve öteler adına azıklarını alır, sonra da bir uhrevi seyahate hazırlanmış gibi beklerlerdi. O zamanlar mabet, Öyle bir ruya ve hülyaha ülkesiydi ki, insan orada bütün derinlikleriyle gerçek huzuru ve mutluluğu bulur, ruhi ve bedeni hazların en erişilmezlerine ererdi. Gözleri ötelerin ufuklarında olanlar için orada her şey, sanki daha önce bir başka yerde görülmüş, tanınmış gibi sımsıcak, içli ve adeta ruhlarının aksesuarı gibiydi oraya adımlarını atar atmaz, birdenbire cismaniyetin pançurları aralanıyor gibi olur, o aralıkların genişlikleri nispetinde ötelere ait güzellikler ve ışıklar, onlardan içeriye akmaya başlar ve gelir namaz kılanların sinelerine dökülürdü. Veya biz öyle itikad ederdik. Hayatını ev, iş, mabet arası bir kanavi çekip ören bahtiyarlar, Günde birkaç defa gökleri ve gökler ötesi alemleri, hem de o baş döndürücü armonileriyle düşünce dünyalarından geçirir, bir meşher gibi tekrar tekrar temaşa eder ve bu semavi ziyafetin çevresinde, bal özü arayan arılar gibi hazdan hassa uçar dururlardı. Mabedi düşünüp de arzuları, istekleri, emelleri yıldızlar kadar çok olan mümin gönüllere ondan fışkıran ziyayı, nuru, lezzeti, huzuru, hazı ve sevki hatırlamamak mümkün mü? Şimdi Mabed, bilhassa ona eski fonksiyonunu kazandırmanın yolları arandığı şu günlerde, kırılmış mızrabı ve gevşemiş bam teliyle boynu buruk, yeniden onu konuşturacak, ...gökten indiği günlerin tat, lezzet ve şivesine ulaştıracak... ...sihirli eller ve sihirli diller beklemekte. Öyle bir el, öyle bir dil ki... ...çağın bütün vefasızlıklarına rağmen... ...mabede o mümtaz şivesiyle, o ince üslubuyla... ...kendi şiirini söylettirsin. Söylettirsin de, bütün uyuyan gönülleri uyarsın... ...ve o keskin büyüsüyle... ...terz hineye girsin... ...evet... ...dört bir yana... ...binlerce telden... ...binlerce nameler yayarak... ...cihanı öyle bir velbeleye versin ki... ...duyanlar... ...İsrafil Suğur'a mı üfledi... ...yoksa Hz. Muhammed mi dirildi desinler...